Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz okurken allah Teala'nın bize buyurduğu hükümlerini bize gösterdiği işaretleri gösterdiği cennetini, cehennemini anlamaya çalışmamız tesirlenmek daha iyi olmak bakımından çok faydalıdır. En azından mesela üçüncü cüzü okuyan bir mümin, bu cüzde neler görüyor? Onu öğrenmesi, heyecanlı okuması, okuduğundan etkilenmesi, etkilendiğiyle amel etmesi bakımından faydalıdır diyoruz. Örnek olarak üçüncü cüzüne baktığımızda, Kur'an-ı Kerim hatmedilirken 3. cüzde şu başlıkların ana hatlarıyla ama ayrıntılara girildiğinde belki 150-200 tane başlık çıkar biz çok hızlı bir şekilde ana başlıklarıyla baktığımızda bu mübarek düzün 3. cüzün, cüzün Ayet-el Kürsi ile başladığını Ayet-el Kürsi'nin ilk sayfasında yer aldığını görürüz Ayet-el Kürsi de Allah Teala'nın azametinin, büyüklüğünün ve ona imanın ayrıntılarının anlatıldığı bir ayettir. Peygamberlerin faziletleri, peygamberlerin birbirlerine olan mesafeleri gibi konulardan sonra hemen Ayetel Kürsi gelmiş. Allah Teala'nın dinine insanların zorlanmadan girdikleri anlatılmış. Sonra da bu surenin içeriğinde belli kıssalar var bu kıssalardan biri İbrahim aleyhisselamın Nemrut ile olan kıssasıdır Nemrut Ben de ilahım, diriltirim, öldürürüm gibi kendi aklınca keşifler yapmaya kalkınca İbrahim aleyhisselamın ona nasihatini ve ona aklını başına alması gerektiğini anlatan kıssası var yine bir köye gelmiş o köyde Allahu u Teala'nın e, diriltmesiyle ilgili bir mucize görmüş ismi verilmeyen bir şahsın kıssası var senelerce ölüyor kalıyor ondan sonra Allah onu tekrar diriltiyor ve önünde mucizeler görüyor bu kıssa var yine e, bu suredeki kıssalardan birisi de İbrahim aleyhisselamın kuş larla ilgili kuşları parçalayıp onların etlerini kuşbaşı yapıp birbirine karıştırıp her bir dağın tepesine farklı tepelere o etleri, kuşların parçalarını karışık bir şekilde koyması, sonra da kuşları mesela leylek diye ismiyle çağırınca her tepedeki o kuşun parçalarının kalkıp gelip İbrahim Aleyhisselam'ın yanında Eski haline geldiğini Allah'ın ona gösterdiği bir mucize var. Böylece İbrahim Aleyhisselam'ın Allahu Teala'nın nasıl insanları Kıyamet günü sıfırdan yaratır gibi tekrar yaratacağını gösterdiği mucizesi var. Elbette bu İbrahim Aleyhisselam'a gösterildi. Kur'an'da her ne varsa mu yüzde yüz doğrudur. Hiçbir tereddüdümüz yoktur diye iman ettiğimiz için biz de Kur'anımızdaki bu bilgiyi öğrenince Allahu Teala'nın ölüleri diriltmesinin ne kadar kolay olduğunu, bunun dünyada bile yapılmış kuşlar üzerinde denenmiş örnekleri olduğunu görüp imanımızı takviye ederiz. Üçüncü cüzünde Kur'an-ı Kerim'in işlenen konulardan birisi de Karzı Hasan meselesidir. Aynı zamanda bir de sadaka meselesi özellikle gündeme gelir. Karz-ı Hasen Müslümanların birbirlerine menfaat beklemeden üstüne faiz koymadan borç vermeleri demektir. Bu Karz-ı Hasen'in ne kadar değerli olduğunu anlatan ayetler var ve sadakanın ne kadar değerli olduğunu verilen bir sadakanın nasıl 700 kat büyüyerek insana gelebileceğini anlatan ayetler var. Yine üçüncü cüzün konuları arasında şeytanın insanları fakirlikle ürküttüğünü, Allahu Teala'nın ise rızkın sahibi olarak dilediği kuluna rızık vereceğini anlattığı ayetler var. Böylece Allahu Teala bir kere daha bu cüzde şeytanın taktiklerine karşı mümin kullarını uyarmış olmaktadır. Bu üçüncü cüzün bir sayfeden fazla ayeti de faizle ilgilidir. Faizin ne kadar büyük günah olduğunu, faiz yiyenlerin kıyamet günü şeytan çarpmış gibi dirileceklerini ve faiz yemenin Allah ile savaşmak olduğunu ve kat kat alınan faizlerin büyük bir vebal olduğunu çok geniş bir şekilde Allahu Teala anlatmaktadır. Üçüncü cüzün konularından biri de Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olan tam 15 satır olan ayeti borç ayeti de bu surededir. Müslümanların birbirlerine borç verirken bunu şimdiki ifadeyle senetleşmeleri şahit tutmaları, rehin almaları, kefil göstermeleri gibi konular üzerinden bu mübarek ayet devam etmektedir. Yine Bakara suresinin son iki ayeti bu cüzdedir. Bu son iki ayette gece okunduğunda mümin insanın o günkü seyyihatının affolması, imanının tazelemesi ve iyi bir gece geçirmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona yeter buyurduğu ayetler de son iki ayet bu Bakara suresindedir Bu üçüncü cüzde Ali İmran suresi başlıyor Ali İmran suresi hak ile batılın nasıl ayrıldığını hakkın bir başka batılın bir başka alem olduğunu anlatan ayetlerle başlar ve Meryem annemizin annesinin hatıratından söz eder o hatıratın içerisinde de salih bir niyetin, temiz bir niyetin ve yüksek amaçlı ufku derin insan olmanın evlat yetiştirmede ne kadar etkili olduğunu nasıl bereketli sonuçlar getirdiğini Meryem annemizin doğması Meryem annemizden de İsa aleyhisselamın doğması sonucuna gidilerek anlatılmış olur yine üçüncü cüz cüzün konuları arasında Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dinlerinin aynı olduğunu tevhid ehli olduklarını şirkten arındıklarını Allahu Teala anlatır bunlarla ilgili farklı örnekler hem Yahudiler üzerinden hem Hristiyanlar üzerinden verilir Bu mübarek cüzde üçüncü cüzde çok önemli konulardan birisi de bu bahsettiğimiz genel konuların dışında allah Teala bize toplumlar hakkında değerlendirme yaparken temelden iyi, temelden kötü yani filanca toplum bitti, hayır yok onda veya filanca toplum olduğu gibi hepsi melek böyle konuşmamamız gerektiğini her toplumun iyisinin de kötüsünün de bulunabileceğini öğretmektedir. Yani ehli kitapta ona bir ton altın verseniz onu size sağlam geri getirir. Tipler vardır. Bir kuruş verseniz onu bir daha başına kalkmadan alamayacağınız tipler vardır diye örneklendiriyor Allahu Teala. Bu bize şüphesiz hayata daha objektif düşmanlarımız üzerinden bile olsa o objektif bakmamızın ne kadar Müslümancı olduğunu anlatan bir örnektir. Böylece üçüncü de allah Teala'nın ahkamına ait pek çok konuyu ana hatlarıyla böylece görmüş oluruz. Eğer dikkat edersek Kur'an fiilisi açısından bakarsak. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve rabbil alemin.